Alhamdulillah Rabb al-âlimin, ve salat ve selamü ala âşrif al-ânbiyâi ve al-mursâlin, Nabi na İmam Muhammed İbni Abdülvahab Rahimahullah'ın Kitab-ı Tevhid isimli Risalesine başlamadan önce Geçenki meclisimizde Tevhid'in ehemmiyetiyle alakalı bir mukaddime yapmıştık idik. Kitabı başlamadan önce bir iki mukaddimimiz daha olacak. Rabbimiz kolaylaştırır, tevfik verirse inşallah bugün iki mukaddimeyi bitiririz. Böyle olmadığı takdirde üçüncü mukaddime diğer derse sarkabilir. Bugün yapacağımız ikinci mukaddime <gülüyor> Muhammed bin Abdülvehaf Rahimahullah'ın yani başlama sadedinde olduğumuz kitabın müellifi. Onun hayatı, onun hakkında kısa satır başları. Çünkü İmam Allah'ın hayatı uzun bir hayat idi. İlimle, davetle, cihatla, emir bil maruf nehyanil münker ile bezenmiş, donanmış yaklaşık 90 sene uzun bir hayattan bahsediyoruz. Bunu inşallah biz özetleyerek, Satır başlarıyla en önemli meseleleri zikrederek inşallah müellifin hayatını anlatacağız. ki okuduğumuz kitabın yazarı hakkında bir bilgi, bir fikir sahibi olalım diye. Kitabımızın müellifi İmam Şeyhül İslam Mujaddid Abu Ali Muhammed İbn Abdül Wahab İbnu Süleyman İbnu Ali El-Müşerrefi Et-Temimi En-Nedidir. Künyesi Ebu Ali. ismi Muhammed. Babasının ismi Abdulvahap, dedesinin ismi Süleyman. Bu ailenin ismi Ali muşerraf diye bilindiği için aile ailesine nispetle El-Müşerrefi deniliyor. Kabilesine nispetle, kabilesi Temim kabilesidir. Yarımada'nın en büyük kabilelerinden, kabilesine nispetle Et-Temimi, üzerinde yaşadığı toprak parçasına, coğrafyaya nispetle de En-Necdi denilir. Muhammed ibn-i Abdülvahhab, El-Muşerrafi, Et-Temimi, En-Necdi. İmam rahimehullah hicri 1115 senesinde, Miladi 1703 Hicri 1115 Miladi 1703 senesinde Necit'te Uye yine bir memlekette dünyaya geldi. Doğduğu memleketin ismi Uyeyne. Şeyhin isminden nispetinden anlayacağımız gibi babası Abdulvahab dedesi Süleyman İbn Ali şeyh rahimehullah bir ilim evinde dünyaya geldi. Dedesi Süleyman İbni Ali Rahimahullah Necit'teki Necid bölgesinde Hanbeli alimler arasında Hanbeli alimlerin mercii Onlar içerisinde mezhebi en iyi bilen Bir otorite olarak kabul ediliyordu. Dedesi Süleyman Amcaları da böyle büyük alimdiler. Babası Abdülvahab İbni Süleyman ise Yine Hanbeli mezhebinde bir fakih idi. Ve Şeyh Rahimahullah'ın doğduğu Uyeyne beldesinde kadılık yapıyordu. Oranın kadısıydı. Daha sonra oradan Hureym intikal ettiler. Orada da bu kadılık görevini ifa etmeye devam etti. Kadılık dediğimiz yani hakim. İnsanların aralarındaki nizaları halletmek için, ihtilafları çözmek için başvurdukları mahkemenin hakimi. Yani dedesi böyle büyük bir alim, babası böyle bir alim, kadı. Şeyh Rahimahullah da böyle bir Ortamda böyle bir biyede dünyaya geldi. Babası, dedesi, hatta amcası, amcasının çocukları hep ilim ile meşgul insanlar idiler. Şeyh Rahimullah böyle bir evde doğmuş olmanın davantajı ile 10 yaşını doldurmadan Kur'an'ı ezberledi. 10 yaşını doldurmadan Kur'an'ı ezberledi ve ilk eğitimini Hanbeli mezhebi, Hanbeli fıkıh üzerine babası Abdülvahab i̇bn Süleyman Rahimahullah'tan tahsil etti. Ve Şeyh Rahimahullah bu zaman içerisinde hadis kitaplarına, tefsir kitaplarına hususen Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah ve öğrencisi İbn-i Kayyim kitaplarına çokça mütala etti. Kaynaklarda anlatıldığına göre Şeyh'in babası, yani Uyeyne'de kadı olan Abdülvahab Şeyh'in bu ilmini ve zekâsını. daha o çocuk iken bunlar onun çok hoşuna giderdi. Şeyh'ten istifade ettiğini söylerdi. Ve hatta bazen onu namaz kıldırmak için imamlığa takdim ederdi. Babası Abdülvehhab. Muhammed İbni Abdülvehhab. Yani oğlu daha 13 yaşının altındayken. Sonra küçük yaşta evlendi Şeyh Rahimahullah. 13 yaşının altında veya bu yaşlarda. Bu yaşlarda evlendi ve babasıyla beraber hacca gittiler. Hac vazifesini yaptıktan sonra Şeyh Rahimahullah bir müddet birkaç ay Medine'de kaldı. Oradaki ilim meclislerinden, alimlerden istifade etti. Sonra tekrar babasının yanına Uyeyne'ye döndü. Doğdukları yer orası. Sonra Şeyh Rahimahullah burada döndükten sonra yarım kalan ilmi tahsilini tamamladı. Ve ikinci bir kere daha hacca, hacca gitti. Hac yaptıktan sonra bu sefer Medine'de uzun zaman ikamet etti. Medine haremdeki alimlerden istifade etti. Onlardan ilimler, ilim okudu. Bu zaman içerisinde istifade ettiği alimler arasında hususen zikredilecek birisi, şeyhin çok istifade ettiği ve uzun zaman yanına, Mülazeme ettiği alimlerden bir tanesi Abdullah İbni İbrahim İbni Seyf en-Necidi rahimahullah. O da Necid'den bir alim. Medine'de ikamet ediyor. O da orada ilim talep ediyor. Ve çok uzun yıllardır orada. Şeyh rahimahullah, Abdullah İbni İbrahim İbni Seyf en-Necidi rahimahullah'tan. Selamun. Selamun. Selamun. Uzun süre istifade etti Medine'de kaldığı günlerde. Bu hocasıyla arasında bir kıssa var. Şeyh rahimehullah kendisi aktarıyor. Diyor ki: "Kuntu 'indahu yawman. Bir gün onun yanında idim yine. Faqale "Turidu an uriyaka silahen a'dadtuhu li ahli Bana dedi ki, sana kendi memleketinin halkını kastederek, alılar için hazırladığım silahları göstermemi ister misin?" dedi Şeyh rahimehullah. Kultu, o da dedi ki evet naam fe edhalenî menzilen beni bir eve soktu. indehû fihi kutubun ketîrâ İçeride bir sürü kitap olan bir eve soktu. ve kâle hâzellezî a'dednâ hâlehe İşte onlar için hazırladığım silahlar bunlardır. Sonra Şeyh Rahimahullah Abdullah İbni İbrahim bu hocasının da vasıtasıyla Medine'deki büyük Alimlerden, büyük hocalarından Muhammed Hayat Es-Sindi El Medeni Rahimehullah ile tanıştı. Onun meclislerine katılmaya ve ondan istifade etmeye başladı. Şeyh Rahimehullah'ın üzerinde büyük tesirleri olan alimlerden bir tanesidir. Muhammed Hayat Es-Sindi Onunla da böyle <gülüyor> bir kıssası var. Yine şeyhin kendisi aktarıyor. Şeyh Rahimehullah Medine'de ikamet ederlerken biliyorsunuz Medine, Mescid-i Nebevi'nin içerisinde halkaları. Bugün hala öyle elhamdülillah. Mescid-i Nebevi'nin civarında, bitişinde olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabri etrafında insanların birçoğu, cahil olan insanlar, başka yerlerden gelmiş, tevhidi öğrenememiş, anlayamamış insanların birçoğu, o zaman da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabri etrafında Şimdilerde de yapmaya devam ettikleri taşkınlıkları yapıyorlardı. Kabre ellerini sürmeye çalışıyorlardı, işte orada orayı teberbek ediyorlardı, tavaf edenler bile vardı. Ki bugün hala oradaki ilim ehlinin, ilim talebelerinin hatta idarenin engellemeye çalışmasına rağmen aleyhissalatü vesselamın kabre etrafında türlü türlü bu taşkınlıklar bazı kendini bilmezler tarafından yapılmaya devam ediyor. Biz de oradayken kabri teberrük eden, kabrin duvarlarına ellerini süren, kabrin içerisinden mektuplar atmaya çalışan, kabrin önünde kabre doğru, kıblesini arkaya ver vererek, ruku eden, kıyam eden ve hatta secde edenleri bu gözlerimize de gördük. İşte o zaman da bunlar yapılırken Şeyh Rahimahullah, hocası Muhammed Hayat es diye, onları göstererek dedi ki bunlar hakkında ne dersin? Bunlar hakkında ne dersin? Hocası Muhammed Hayat etsin diye de ona bir ayeti kelimedeki bir maktaadan alıntı yaparak şöyle cevap ver. Dedi ki inna haula'i mutabarrum ma hum fîhi. Onlar yaptıkları şey son bulacak. Helak olacak. Baki kalmayacak olan bir, bir durumdalar. Wa batilun ma kanu Ve yaptıkları şey de amel ettikleri şey de batıldır. Bu hocasının verdiği bu cevap Musa aleyhisselamın Mısır'dan çıktıktan sonra kavminin kendisini hepinizin bildiği اِجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ Şunların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yap sözü üzerine اِنَّكُمْ kavmun تَجْهَلُونَ Siz şüphesiz cahillik içerisinde cahillik eden bir topluluksunuz. Sözünün arkasından söylediği söz. اِنَّهَا ulai. Ma fihi, ma Onlar yaptıklarının sonu olmayan, üzerinde bulundukları iş helak olacak, devam etmeyecek olan bir iş yapıyorlar. Ve yaptıkları amel batıldır. Sonra Şeyh Rahimullah Medine'de uzun zaman kaldıktan sonra oradan Basra'ya <gülüyor> intikal etti. Yine ilim talebi için, ilim talebi yolculuğunda, rihlesinde. Basra'da da büyük alimlerden istifade etti. Şeyh Rahimahullah bu ilim talebi döneminde de alimlerin meclislerinde ilim okurken, ilim talep ederken yine bir yandan da tevhidle, sünnetle alakalı öğrendiği hakikatleri insanlara anlatıyor. Onlarla münazara mücadele ediyor. Onlara bu hakikatleri beyan ediyordu. Bundan dolayı Şeyh Rahimahullah'a Basra'da çok eziyet ettiler. Hatta orada kendisinden ilim okuduğu, ilim tahsil ettiği hocalarına dahi ona olan yakınlıkları sebebiyle bazı eziyetlerde bulundular. Şeyh Rahimahullah Basra'dayken bu batıl ehli tarafından gördüğü eziyetler esnasında onların darbına, onlardan dayak yemeye kadar eziyetlere maruz kaldı. Sonunda Basra'dan çıkmak, Basra'yı terk etmek zorunda kaldı. Ardından hocalarına da yine eziyetler ettiler. Şeyh Rahimehullah aslında ilim talebici için Şam'a gitmeye de niyetliydi. Ancak aktarıldığına göre azığı kalmadığı için yani bundan dolayı bunun için maddi imkanları el vermediği için sonra bu programını iptal etti. Basra'dan çıktıktan sonra şey Ahsa üzerinden memleketine döndü. Memleketine dönüş esnasında Ahsa'da da bir müddet oturdu. Oradaki ilim ehlinden Bazılarından da istifade etti. Ve Ahsa üzerinden memleketine döndü. Şeyh Rahimehullah aslında memle çıktığı memleketi Uyeyne'ydi, doğduğu memleket. Ancak kendisi orada yokken, babası Abdülvahhab, Uyeyne emiriyle aralarında çıkan bir anlaşmazlıktan dolayı Uyeyne'yi terk etmiş, Hureymile'ye yerleşmiş idi. Şeyh Rahimahullah da babasının ikamet ettiği memleket olan Hureymile'ye döndü. Bu dönüşten sonra Şeyh Rahimahullah istifade ettiği, biriktirdiği ilim ile tevhidin ve sünnetin hakikatleri ile insanları davete başladı. Yaklaşık 37 yaşında, 1153 senesinde babasının vefat etmesi ardından ki babası hayattayken Şeyh Rahimahullah önünde babası olduğu için bir büyük olarak çok rahat hareket edemiyor idi. Babasının vefatından sonra yaklaşık 37 yaşında, 1157, 1153 senesinde Şeyh Rahimahullah ciddi bir şekilde tevhid davetini anlatmaya, insanlara yaymaya başladı. Şeyh'in ikamet ettiği memleket Hureym siyasi istikrarın, düzenin, yönetimin olmadığı bir beldeydi. Yani karışıklıklar vardı, hakimin otoritesi yerinde değildi. Ve Şeyh Rahimahullah davet ettiği şeyin insanlar tarafından nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını bildiği için bu davetin muhakkak surette bir bir büyük yönetici emir yani kılıç desteğiyle de desteklenilmesi müdafaa edilmesi ve himaye edilmesi gerektiğini biliyordu. Hureymin adı da kendisini destekleyecek böyle bir otorite mevcut olmadığı için Şeyh rahimehullah asıl doğduğu memleket olan Uyeynen'in emiri, Uyeynen'in başındaki yönetici olan Osman İbni Muammer ile görüşmeye başladı. Ona bir mektup yazdı ve ona davetini beyan etti. Osman İbni Muammer'in kendisini himaye etmeye, davetine yardım etmeye, destek vermeye hazır olduğunu beyan etmesi üzerine Şeyh rahimehullah ayrılıp tekrar Uyeyne'ye döndü. Oranın emiri i̇bn Muammer ile ona tevhidi anlattı. Ona hak olan akideyi beyan etti. Bunun üzerine emir bil maruf yapılması, nehi anil münker yapılması ile alakalı onu bilgilendirdi. Ve orada ikamet etmeye başladı. Osman i̇bn Muammer, oranın emiri de Uyeynel'in emiri, şeyhin bu davetini kabul etti. Şeyhe ikramda bulundu. Onu tazim etti, tebcil etti. Ve hatta yeğeni, Erkek kardeşinin kızı ile Cevhara, ismi Cevhara Binti Abdurrahman İbni Muammar Yani emirin, erkek kardeşinin kızı Cevhara ile Şeyh Rahimahullah evlendi. Burada kaynaklarda geçen güzel bir ibare var. Şeyh Rahimahullah ona daveti kabul ettikten sonra şöyle dedi. İnni le'arcu Ben um umarım ki in ente kumte bi nasr ilahe illa allah eğer la ilahe illallahın nusretine la ilahe illallah'a yardım etmeye sen kalkarsan bu işi sen yaparsan en yuzhirukallah allah seni galip edecek allah seni galip edecek zahir edecek ve temliku necden ve bütün nece bütün necit memleketlerine beldelerine ve arabaha ve orada yaşayan bütün Araplara ve Bedevilere malik olacaksın. Onların hepsinin meliki kralı olacaksın. Eğer bu La İlahe İllallah davetine sen nusret edersin. Osman İbni Muammer'de Şeyh'i e yardım etti, nusret etti. Ve onun desteğiyle, yardımıyla Şeyh Rahimahullah de artık arkasında bir emirin de desteğiyle davete açıktan bir şekilde emri bil maruf yapmaya, nehyanil münker yapmaya başladı. Bu zaman içerisinde Şeyh rahimehullah başka memleketlere de Necid'in diğer sayır beldelerine, memleketlerine de risaleler göndermeye, mektuplar göndermeye başladı. Şeyh rahimehullah'ın bu uye'nede oranın emiriyle anlaştıktan sonra emirinin kendisinden nusret edeceğini vaat ettikten sonra onun da yardımıyla birçok şirkiyim Alametleri, insanların etrafında kendisiyle Allah'a şirk koştukları bazı tağutları, mabetleri, ilahları izale etti. Osman İbni Muhammed'e namazların cemaatle ikame edilmesi hususunda talimat verdi. Namazlar cemaatle ikame edilmeye başlanıldı. Ve namazları cemaatten geri kalan kimseler, cemaate gelmeyen, biz evimizde kılıyoruz diyen kimselere, bazı ukubetler tayin edildi. Onlara, onlara cezalar verilmeye başlandı. Muammer, İbni Muammer'in halktan aldığı bazı vergiler bunlar şer'i olmadığı için insanların aldıkları vergiler şeyh tarafından kaldırıldı, lağvedildi. Bu arada Şeyh Rahimahullah'ın Uyeyne'de iken de Uyayn'de kaldığı günlerde oranın emiri Osman İbni Muammer'in de yardımıyla yaptığı büyük işlerden ses getiren Necid'de duyulduğu zaman bir Nümayişe sebep olan işlerden bir tanesi Zeyd bin Hattab radıyallahu anhunun türbesinin yıkılması meselesiydi. Zeyd İbni Hattab Umar İbni Hattab'ın kardeşidir. Yemen savaşında Museylemetül Kezzab ile yapılan Yemen savaşında şehit düşmüş inşallah. Orada Cübeyle denilen bir yere defnedilmiş. Ve oranın halkı tarafından tazim edilen, teberrük edilen, Allah'ın dışında ibadet edilen büyük bir tağut Büyük bir mabet haline gelmiş. Şeyh Rahimahullah bunu biliyordu. Ve emir Osman İbni Muammer'den orayı yıkmak için, bunu izah edip ortadan kaldırmak için önce izin istedi, ardından da yardım istedi. Emir de ona yardım edeceğini vaat etti. 600 kişilik bir grupla, 600 kişilik bir askeri birlikle Cübeyle'ye Zeyd İbni türbesini yıkmaya gittiler. Ehli Cübeyle de yani Cübeyle halkı da kutsal mabetlerini korumak için onlar da silahlandılar ve bunların karşısında durmak için hazır beklediler. Ancak kalabalık onlardan daha fazla olduğu için buna cesaret edemediler. Herhangi bir savaşma kıtal mevzu bahis olmadan Zeyd ibn Hattab'ın mezarının üzerindeki Allah'tan başka Allah'ın dışında ibadet edilen bu tür ve bu kabir şeyhin elleriyle yıkılmış oldu. İnsanlar oraya geldiklerinde kabri bu türbeyi yıkmak için geldiklerinde tereddüt ettiler. Yıkmaktan çekindiler. Yani neticede insanların bura, burayla alakalı bir itikatları var. Bundan dolayı başımıza bir şey gelir helak oluruz belki diye. Bu yıkma işlemine mübaşeret etmeyi ellerini sokmaktan çekindiler. Şeyh Rahimullah bizatihi kendisi bir balta isteyerek kendi elleriyle türbeyi yıktı. Ondan sonra oranın halkından, ahalisinden ve bedevilerden olan bazı insanlar ertesi güne kadar bir bela, bir musibet helak gelecek diye beklediler. Tabii ki böyle bir şey olmadı. Bu Şeyh Allah'ın Uyeyne'de kaldığı günlerde izale ettiği münkerler içinde en meşhur olan, en bilindik olan. Yoksa bunun dışında başka yine böyle adaklara danan ağaçlar, böyle kuyular, bazı pınarlar, bazı kabirler de bu zaman içerisinde emirin desteği ve yardımıyla izale edildi. Şeyh, Şeyh Rahimahullah'ın Uyeyne'de kaldığı günlerde büyük nümayişe sebep olacak. Hatta Şeyh Rahimahullah'ın Uyeyne'den çıkarılmasına sebep olacak. Yaptığı büyük işlerden bir tanesi de bir kadın gelerek Şeyh Rahimahullah'a zina ettiğini itiraf etti. Buradan şunu da anlamamız lazım. Yani Şeyh Rahimahullah'ın daveti orada artık meyveler vermeye başladı, temellenmeye başladı. İnsanlar bundan istifade ettiler. Bir kadının bilerek kendisinin rejim edileceğini, öldüreceğini bilerek kadının huzuruna gelip zina ettiğini iftira etmesi bu ancak büyük, derin bir imanın bir semeresi olarak ortaya çıkabilir. Kadın itiraf edince Şeyh Rahim Allah şer'i olarak işte kadını sorguladıktan sonra onun itirafını aklı başında yaptığını şeyin farkında olarak verdiğini bildikten sonra kadınla alakalı Zina eden kimselere verilecek hükmü ile hükmetti ve kadına recm cezası tatbik edildi. O yayındı. Ve bu ve bu cezayı tatbik edenler arasında emir Osman ibnü Muammer de vardı. Hatta deniliyor ki ilk taşı alıp atan da emirin kendisiydi. Ancak bu olay büyük bir olay olduğu için bütün Necid'de duyuldu. Bir nümayiş oldu. İnsanlar arasında böyle bir yani bir karışıklık söylenti meydana geldi. Ondan sonra da bu söylentiyi Ahsa ve Katif'in ki burası daha büyük bir bölge Ahsa ve Katif'in emiri Süleyman ibn Urayir el humaydiye ulaştırdılar. Dediler ki bak böyle ne ciddi, o yine de böyle bir adam çıkmış, böyle işler yapıyor, halk peşinden sürüklüyor, insanlar ona uymaya başladılar. Bu da bu Süleyman ibn Urayir Ahsa'nın ve Katif'in emiri. Bundan rahatsız oldu. Ve şeyhin kaldığı Uyeyne'nin emirine bir mektup yazdı. Ona şeyhi öldürmesini aksi takdirde kendisine senelik olarak gönderdiği 1206'nı keseceğini söyledi. Ahsa ve katifin emiri Süleyman İbni Ureyir Uyeyne'nin emiri şeyhin kaldığı Uyeyne'nin emirine bir mektup yazarak şeyhi öldürmesini Aksi takdirde kendisine yıllık olarak ödediği 1206'nı keseceğini söyledi. Bundan ciddi bir şekilde etkilenen İbni Muammer, yani Uyeyne emiri, tereddüt içerisinde kaldı, hayret içerisinde kaldı. Ne yapacağını bilemedi. Belki dünyaya meyletti. Ve Şeyh Rahimahullah'a bu durumu haber verdi. Yani Ahsa Katif emiri kendisini öldürmesini istiyor. Bu konuyla alakalı kendisinin de onunla mücadele etmeye gücünün olmadığını şeyhe haber verdi. Şeyh rahimehullah'ın burada yine İbn Muammar'a söylediği kayıt kitaplarda geçen güzel bir ifade var. Şeyh ona dedi ki: "İnna hadha allazi ana bihi bu benim yaptığım, üzerinde olduğum bu iş ve, ve davautu ve davet ettiğim bu şey" kelimetü la ilahe illallah, la ilahe illallah kelimesi, ve erkanü İslam islam ve İslamın rükünleri, vel emri bil ma'ruf, ve nehyanil münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırma işidir. Yani bizim yaptığımız, senin de bize nusret verdiğin, destek verdiğin bu iş, la ilahe illallah işidir. İslamın rükünleridir, Emri bil ma'ruf, nehyanil münkerdir. Dedi ki ona, fe'in ente temessekte bihi, eğer sen buna yapışırsan, ona sarttı ve buna nusret eder. Yardım edersen fe innallahe yuzhiruke ala Allah senin düşmanlarına galip edecek. Düşmanların üzerine zahir olacaksın. Fe innallahe yuzhiruke ala aedaik fe la Süleyman Süleyman sana ne bir zarar verebilecek? Ne seni korkutup seni rahatsız edebilecek? Eğer bu işe sen nusret edersen ki bu nusret ettiğin, yardım ettiğin şey Allah'ın dinidir. La ilahe illallah. İslam'ın rükünleridir. Emir bil maruf nehyenil munkerdir. Eğer sen buna nusret edersen Allah seni düşmanlarına galip getirecek. Ne Süleyman ne bir başkası seni rahatsız edemeyip seni korkutamayacak. Buna cevaben dedik ki İbni Muammer demek ki dünya galip geldi. Bu, bu, bu konuda aslında daveti kabul etmiş olmasına rağmen demek ki daha mesele kalbinde İyice yerleşmediği için Şeyh Rahimahullah'a dedi ki Süleyman bize seni öldürülmeni emrediyor. Biz ona da karşı gelmeye gücümüz de yetmez. Onunla muharebe etmeye gücümüz yetmez. Şimdi memleketimizdeyken seni öldürmek de yakışık almaz. Öyleyse dedi sen yoluna ben yoluma. De diyerek Şeyh uyuayı neden çıkart. Orada öldürmedi Süleyman'ın emrine uyarak. Ama dedi ki seni öldürmek de bu bize yakışmaz. Öyleyse sen yoluna ben yoluma dedi. Şeyh Rahimahullah'ı Uyeyne'den çıkarttı. Şeyh Rahimahullah Uyeyne'den bir asker kortejinde bir cündi bir asker ile beraber Uyeyne'den ayrıldı. Asker binekliydi. şey Yaya idi. Kitaplarda bununla alakalı kaynaklarda çok değişik bazı şeyler de aktarılıyor. Sahih olması uzak bile olsa. Deniliyor ki İbni Muammer, bu şeyi çıkartan Uyeyne'nin emiri, o askere Uyeyne'den çıktıktan sonra yolda bir yerde, çölde şeyhi öldürmesini emretmişti. Şeyh Rahimahullah, önde asker arkada yürürken, Şeyh Rahimahullah, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan sakınırsa, Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu, bir mahreç hazırlar, yapar diyerek bu ayeti tekrar ede ede, yola devam ederken, bu asker şeyhi öldürmeye meyleddi. Sonra Allah onun kalbine bir korku verdi ve dönüp kaçtı gitti. diye böyle de bir mevzu kitaplarda geçiyor. Bazı ilim ehlinin söylediği gibi doğru olmayabilir. Şeyh rahimehullah o yeyiden çıktıktan sonra yaya olarak yine Necitte küçük bir köy, küçük bir kasaba yerleşke olan Der'iyye'ye ye geldi. Der'iyye. Burası çok mühim. Şeyh rahimehullah de öğrencilerinden birisi daha önce Uyeyne'deyken mektuplar yazıyordu. Daveti Uyeyne'nin dışına ulaşmıştı. Başka beldelerde de öğrencileri vardı. O öğrencilerinden birisi olan Ahmed ibni Suveylim el-Ureyni onun evine yerleşti. Ahmed şeyhin öğrencilerinden adam Uyeyne'den çıkmış Oradan çıkartılmış Ahsan'ın katifin emiri, adamlarla alakalı ölüm kararı vermiş. İçinde yaşadıkları memleketinde, deryenin de bir emiri var, idaresi var. Ahmed bin Süveyli mi de bundan dolayı bir endişe, bir korku alınca Şeyh Rahimullah ona bazı bu nasihatte bulundu, onu teskin etti ve Allah Subhanahu ve Teala'nın ona ve kendisine inşallah bir mahreç, bir çıkış yolu, bir rahatlık, bir ferahlık sağlayacağını haber verdi. Ahmed ibn Şweil'in de şeyhin talebesi de inşallah rahatladı. Bundan sonra bu ev bu öğrencisinin evi Deri'ye de davetin merkezi haline geldi. İnsanlar gizli bir şekilde çünkü onun da bir otoritesi var. Gizli bir şekilde şeyhin yanına girip çıkmaya, ondan istifade etmeye, sorular sormaya, derslere katılmaya başladılar. Oradaki ilim ehlinden ve ilim talebelerinden olan kimseler şeyhten çokça istifade ettiler. Ancak İmam Rahimahullah bu şekilde, gizli bir şekilde oranın emirinden habersiz, ondan izinsiz böyle alttan alttan bir davetin yürümesinden razı ve hoşnut değil. Bundan rahatsız oluyordu ve emirle görüşmek istedi. Şey Rahimahullah emirle görüşmek için önce emirin iki kardeşi Mişari ve Thüneyyan çok önemli isimler bunlar. Şey, Deriyyen'in emiri Muhammed İbni Suudun İki kardeşi, Mişari ve Süleyman ile görüştü. Onlara davetini beyan etti ve onlara emir ile görüşmek istediğini söyledi. Onlar da emir ile görüşmeden önce durumu emirin hanımına arz ettiler. Emir'in hanımı, dindarlığıyla, zekasıyla, ahlakıyla bilinen mağruf olan, o zaman deriyyede, Muda binti Ebi vahtan isimli bir kadın. Deryyen'in emiri Muhammed İbni Suud'un eşi hanımı. Mişari ile Süneyyen yani emirin kardeşleri önce meseleyi ona arz ettiler. Şeyhe sena ettiler. Şeyhin ilminden ve fazlından bahsettiler. Ve şeyh gö görüşmesi için emiri ikna etmesini ona söylediler. Bu kadın da Allah kendisine rahmet etsin. Emir ile görüştü. Ona şöyle dedi. Çok önemli ibareler olduğu için böyle okuyup tercüme ediyorum. Buraları böyle hikaye gibi anlatmıyorum. Muhammed bin Suuda dedi ki ya Muhammed bin Suda dedi ki: "İnne hadha'r racul" Bu adam yani İmam Muhammed İbn Abdülhab'ı kastediyor. "İnne hadha'r racul ata ileyke." Bu adam sana gelmiş. "O huve ganimetun. Saaqaha Allahu leke." O Allah'ın sana gönderdiği bir ganimettir. Bu kadıncağız böyle söyledi kocasına ona ikram et, onu tazim et ve ona nusret etmeyi, ona yardım etmeyi de kendine bir ganimet bil. Bu Allah'ın sana verdiği bir fırsattır. Diyerek kocası Muhammed İbni Suud'u Şeyh Rahimahullah'a nusret etmeye teşvik et. Subhanallah. Bu kadının yani şimdi fonksiyonunu düşünebiliyor musun? Allah razı olsun. İmam deriye'nin emiri Muhammed bin Suud Rahimahullah da bu da kendisi davetten önce de ahlakıyla, zekasıyla mağruf olan birisiydi. O da bundan sonra Şeyh Rahimahullah ile geldi görüştü. Şeyh ona La ilahe illallahı beyan etti. davetini ona anlattı. Ve emir bil mağruf nehyanil münker yapma zorunluluğunu ona beyan etti. Davete muhalif olanlarla cihad etmenin gerekliliğini ona beyan etti. Muhammed İbni Suud da bu davete ikna oldu ve kabul etti. Aralarında Şeyh Rahimahullah'ın hicri 1744 senesinde deriyede Şeyh Rahimahullah daha 40 yaşına basmamışken 36-37 yaşlarındayken deriyede aralarında şu anlaşma yapıldı. Şeyh Rahimahullah ona daveti beyan ettikten sonra Muhammed İbni Suud ona dedi ki Ya Şeyh İnne hâzâ dinullâhillezî lâ şekke fîhî Bu senin anlattığın hiç şüphe yok ki Allah'ın dinidir. Ebşir bin Nusrati Sana yardım edileceğinden dolayı, sana yapılacak yardımdan dolayı gözün aydın olsun. Ve limâ emerte bihi. ve emrettiğin şeylerden dolayı ve cihatı mimmen tevhid ve tevhide muhalefet edenlerle cihad etmek hususunda emrettiğin şeyler hususunda davet ettiğin bu tevhid hususunda sana yardım edileceği konusunda gözün aydın olsun. Arkasından dedi ki velakin ancak ne var ki uridu an eshtarita Sana iki tane şart koşmak istiyor. Sana ulaştır edeceğim. Hepsi böyle söyledi. Nusret edeceğim. Gözün aydın olsun. Ama iki tane şartım var. Dedi ki birinci şartta نَحْنُ اِذَا قُمْنَا ف۪ي نُسْرَتِكَ Eğer biz senin yardımına koşar, sana nusret edersek وَالْجِهَادَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve Allah yolunda cihad edersek وَفَتَحَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكَ الْبُلْدَانِ Allah bana ve sana beldeleri fethettirirse اَخَافُ اَمْ تَرْتَحِ لَعَنَّا Korkarım ki bizi bırakıp gidersin. Ve, ve testebdile bina gayrana Ve başkalarını bize değişirsin. Dedi ki bundan korkarım. Önce bana bunun garantisini ver. Tamam ben sana musret edeceğim. Gözün aydın olsun. Ama bunu süreten sonra Allah bana ve sana yardım eder. Biz beldeleri fethederiz. Sonra bu davet büyür. Sonra sen bizi bırakır başkalarına gidersin. Bizi başkalarına değiştirirsin. Bundan korkarım dedi. Bu birinci şart. Arkasından ikinci şart olarak dedi ki: İnne li alad der Benim der'iye halkı üzerinde uyguladığım bir kanun, bir yasa var. A'hulu minhum waqtat Her sene ürün zamanı onlardan bir vergi alıyorum. A'hafu e en taqula la te şey. Korkarım ki onlardan hiçbir şey alma diyeceksin. Çünkü bu bu şekilde alınan devlet tarafından alınan vergiler bunlar meşru şer'i şeyler değil. Dedi ki korkarım ki sen onlardan bir şey alma diyeceksin. Bu iki şartım var. Eğer bu şartları kabul edersen sana ve bu davete yapacağım musaetten dolayı gözün aydın olsun. Şeyh Rahimallah ona cevaben dedi ki: Emel awwalu, birinci şarta gelince faab sit yedeke uzat elini. Adem bil dem ve eldem bil hedem. Şeyh rahimeullah dedi ki ellerini uzat. Ellerini uzat. اَدَّمُ بِدَّمُ Yani senin kanın bizim kanımızdır. اَلْهَدَمُ بِالْهَدَمُ Senin yıkıntın da, senin başına gelecek felaket yıkıntı da bizim yıkıntımızdır. Yani biz seni bırakıp gidecek değiliz. Artık bundan sonra beraberiz. اَمَّا ikinci şarta gelince dedi ki فَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَفْتَحَ لَكَ الْفُتُوحَاتِ Umulur ki Allah sana büyük fetihler açacak. Allah sana büyük fetihi fetihler açacak. Allahu minel ganaim. Allah seni ma hayrun minha. Bu deri halkından topladığından daha hayırlı, daha fazla ganimetlerle Allah seni değiştirecek. Allah onların yerine sana daha fazla ganimetler ihsan edecek dedi. Yani işte onun birinci şartını kabul etti. İkinci şartını da reddetmedi. Ona bir yaptı. Şey dedi ki sen korkma. Emin ol eğer sen bu surete bu davetinin suretinde yardım edersen Allah Teala ve Teala sana beldeleri fethedecek. Ve oralardan gelen ganimetler senin için bu halktan topladığın vergilerden daha hayırlıdır. <gülüyor> ve böylece ve, ve böylece 1744 evet 1744 senesinde Şeyh ile Muhammed İbni Suud arasında bu ittifak sağlandı. Muhammed İbni Suud Şeyh Rahimahullah'a nusret edeceğine, bu davete nusret edeceğine bunun üzerine beyatlaştılar. Ve Şeyh Rahimahullah artık ilimle, sözle yaptığı davete emir bil maruf nehyanil munkere şimdi bir de bir devlet desteğiyle, kılıç desteğiyle bir yardım bulmuş oldu. Yani gözden kaçılmaması için söyleyeceğim. Şeyh Rahimahullah'ın bu şeyine bir bakın. Uyeyne emirine de aynı şeyi söylüyor. Muhammed İbni Su'uda da Deryi emirine de aynı şeyi söylüyor. Yani sen rahat ol. Hiçbir sıkıntı yapma. Çünkü kesin. Hiç şüphen olmasın. Yakinen. Sen bu işe nusret edersen Allah da sana nusret edecek. Yani bunda herhangi bir tereddüt bir şey yok. İşte böyleydi. İmanları ve yakınları böyleydi. Ve bu yakın ile dinde imamete ulaştılar. Bu yakın ile Allah tebareke teala'nın nusretindesin sen. Onun dininin nusretindesin. Hiç tereddüdün olmasın. Acaba diye bir herhangi bir kafana sıkıntı gelmesin. Allah sana nusret edecek. İntensurullahı yansurküm. Zira Allah'ın vadi var. Kim ona yardım ederse Allah da ona yardım eder nusret eder. Bu konuda bir tereddüt yok. İmam İbni Kayyım Rahimahullah diyor ki işte dinde imamet. Dinde imamet sabırla ve yakinle elde edilir. Sabırla ve yakinle elde edilir. Allah Tebaraka ve Teala buyuruyor diyor ki secde sonrasında "Ve cealnâ minhum eimmeten yahdûnâ Onlardan imamlar kıldık. Bizim emrimizle hidayet bulan hidayete eren. "Lemmâ saberû sabrettikleri ve kânû biâyâtinâ Ve ayetlerimize yakin olarak iman ettiklerinde. Yani yakın yakin olarak ayetlere iman ettiklerinde ve sabrettiklerinde Allah diyor ki onlardan imamlar yaptık. Dinde imamete ulaşmanın, imam olmanın işte yolu buradan geçer. Sabırdan ve yakından. Subhanallah şu yakine bakın. Diyor ki sen rahat ol. Allah sana beldeleri açacak ve oralardan senin bu der iyi halkından topladığın vergilerden daha hayırlı ganimetler sana gelecek. Şeyh rahimahullah'a Muhammed bin Suud biyat ettikten sonra deriyyede beraberce davete başladılar. Beraberce cihada emir bil maruh nehyanil munkere başladılar. Başka memleketlere, beldelere risaleler, mektuplar yazdılar. Onlardan kimisi kendiliğinden gelip biyat ettiler. Kimisi bu daveti reddedince onun kendileriyle savaşıldı. Beldeleri alındı. Oralarda da Allah'ın tevhidiyle hükmedilmeye Allah'ın şeriatıyla hükmedilmeye başlandı. Şirkin ve münkeratın her türlüsü, mezahiri görünen şeyler bunlar izale edildi. Hatta Şeyh rahimehullah'ı Uyeyne'den çıkartan Osman ibnü Muammer pişman oldu. Şeyhe bir mektup yazarak tekrar Uyeyne'ye dönmesini ondan rica etti. Şeyh rahimehullah bunu kabul etmedi. Ondan sonra iki sene sonra Osman ibnü Muammer gelerek beyat etti. Sonra Huraym emiri gelerek beyat etti. Sonra çok kısa bir zamanda daha şeyh kendisi henüz hayatta iken daha vefat etmemişken Arap Yarımadasının büyük bir bölümü Şeyh Rahimehullah ile Muhammed İbni Abdülvahhab ile Muhammed İbni Suud'un beraberce birinin ilmiyle birinin de kılıcıyla nusret ederek yaptıkları bu davetin semeresi olarak tevhid toprakları, İslam toprakları haline geldi. Şeyh Rahimehullah 1773 senesinde 70 küsur yaşındayken Riyad fethedilinceye Riyad da alınıncaya kadar bu şekilde beraberce devleti yönettiler. Muhammed bin Suud, deriyenin emiri ve ondan sonuna gelen oğlu şeyhin izni olmadan, şeyh ile istişare etmeden, onun onayı olmadan hiçbir amel, hiçbir hareket, hiçbir karar vermediler. Hatta devletin beytül mali yani kasası bütçesi, Tamamıyla şeyhin kontrolündeydi. Bunları buradaki malları dilediği gibi davete sarf ediyor, harcıyordu. Emirler de bu hususta şeyhe tam bir itimat içindeydiler. Şeyh Rahimullah bu zaman içerisinde başka beldelerden, Necid'in diğer yerlerinden bir sürü talebeler deriyeye geldiler. Deriye küçük bir yerdi aslında. Yani kaynaklarda yazdığı kadarıyla böyle 40-50 hanelik küçük bir yerdi. Necd'in dört bir yanından yüzlerce binlerce talebe deriye geldiler. Bunların hepsi şeyhin kesesinden orada kaldılar yediler içtiler. Ve şeyh uzun zaman işte yetmiş küsur yaşında Riyad fethedilinceye kadar uzun zaman çok ciddi borçlarla bu öğrencilerin bakımını onların işte yemesini içmesini sekenlerini karşılıyordu. Deniliyor ki şeyh sürekli borçlu idi ta ki Riyad fethedilinceye kadar Riyad'da alındıktan sonra Oranın ganimetleriyle Şeyh Rahimahullah üzerindeki borçları eda etti, ödedi. Riyad fethedildikten sonra Şeyh Rahimahullah artık devlet idaresiyle alakalı konuları tamamen emirlere devrederek kendisi sadece ilimle, tedrisle, talebeleri yetiştirmeyle, risaleler telif etmeyle meşgul oldu. Ve bu şekilde ilimle, davetle, cihatla, emr bil mağrufla, sabırla ve yakinle dolu yaklaşık 90 senelik bir ömür 1792 senesinde miladi 1206 senesinde Şeyh Rahimehullah'ın vefat etmesiyle sona erdi. 1206 senesinde Mil miladi olarak hicri olarak 1792 senesinde tam tersi. 1792 Şeyh Rahimehullah vefat etti. Arkasından çocuklar torunlar ve büyük alimler bıraktı. Şeyhin daveti Necid'in dört bir tarafına Arap Yarımadası'nın dört bir tarafına hatta İslam beldelerinin dünyanın dört bir tarafına ulaştı. Bu iman ve, ve bu yakının semeresi olarak. Allah teala bu iman ve bu yakin sebebiyle Şeyh Rahimahullah'ı dinde imamete yükseltti. Ona imamlık verdi. Nasıl olmasın? Yani öyle bir imam ki Şeyhin en büyük kerameti, belki onun imamlığının, imametinin en büyük göstergelerinden bir tanesi bugün şudur ki, yeryüzünün neresinde olursa olsun, doğusunda ve batısında, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun, bir kimse eğer kitaba ve sünnete çağırıyorsa, insanları şirkten ediyorsa veya şirkin herhangi bir suretinden, Tevhid'den, la ilahe illallah'tan, tevhide dönmekten, Allah'a ibadetten bunlardan bahsediyorsa bu kimsenin meşrebi ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun muhalifler tarafından ne diye isimlendirilmeye başlandı? Vahhabi diye isimlendirildi. Yani şey tevhidin en küçük belirtisinin, tevhidin kokusunun olduğu bir yer bile, bir kişi bile şeyhe nispet edilerek vahhabi olmak ile itham edildi. Bu İmam Rahimahullah'ın cidden çok büyük bir kerametidir. Değil mi? Şimdi bizim memlekette bile yani sünneti inkar eden, alimleri inkar eden, hatta Kur'an'ı inkar eden bazı ilahiyatçılar akıllarına uymuyor diye yoksa tefhidle alakalı bir şey olduklarından dolayı değil. Saçma buldukları için işte kabirlere, türbelere yalvarmayı inkar edince muhalifler hemen onları neyle isimlendiriyorlar? Vahhabi olmak ile. Yani tevhidin, tevhidle alakalı, tevhid ve şirk meselelerinin kokusunun olduğu bir yerde hemen ne yapılıyor şeyhe nispet ediliyor bu kimseler? Bu şeyh rahimehullah'ın imametinin büyüklüğünü ve kerametinin büyüklüğünü gösterir inşallah. Ondan sonra işte böyle tevhidle, sünnetle alakalı birisi tevhide çağırıyorsa, birisi sünnete çağırıyorsa, birisi kitapla, sünnetle selefi salihinin anlayışıyla ve menheciyle amele çağırıyorsa Muhalifler, insanları onların davetlerinden sakındırmak için bu şekilde hak dine, hak akideye, sahih akideye davet eden insanlara Vahhabi ismini verdiler. Bugün de hala bize ve bizim dışımızda tevhide davet eden, sünnete davet eden, selefin yoluna, menhecine, akidesine davet eden herkese Vahhabi diyorlar. Burayla alakalı şunu söylemek istiyorum. İmam Şafii rahimahullah, Muhammed bin İdris Şafii rahimahullah Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ali beytine onun ehli beytine olan muhabbetinden dolayı onlara gösterdiği fazla ihtimamdan önemden dolayı şii olmakla rafizi olmakla itiham etmişler. Demişler ki bu Şafii var ya bu rafizidir şiidir. Demişler. Şafii rahimahullah da buna cevaben İmam Şafii bir şairdir aynı zamanda Buna cevap ben demiş ki: İmkanı refden hubb ali Muhammed'in. Eğer Muhammed'in ailesini, onun beytini sevmek Rafizilik ise, felyeshhedi feqalan anni rafizi. İnsanlar ve cinler şahit olsunlar ki ben bir Rafiziyim. Eğer Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ehlibeytini sevmek Rafizilikse, insanlar ve cinler şahit olsun ki ben bir Rafiziyim. Buna bir nazire olarak, ilim ehlinden birisi de demiş ki, اِنْ tabi'u Ahmedin أَحْمَدٍ Eğer Ahmet sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek, ona ittiba eden Vahhabileşecekse, فَاَنَ الْمُقِرُّ بِأَنَّنِي Wahabi. ikrar ediyorum, itiraf ediyorum, ben de bir Wahhabi. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek, eğer tevhide davet etmek, eğer şirkten sakındırmak, Allah Tebareke Teala'nın hakkını ikame etmeye çalışmak. Eğer bütün bunlar Vahabilik ise, yani Vahabilik dediğin şey bu ise, o zaman itiraf ediyorum, ben de bir Vahabiyim demiş ilim ehlinden birisi. Şeyh Rahimullah vefat ettikten sonra dedik arkasından çocuklar, torunlar ve bir sürü öğrenci bıraktı. Onların davetleriyle, onların yardımlarıyla, nusretleriyle bu davet, Yeryüzünün dört bir tarafına ulaştı. Hatta bize kadar ulaştı. Hatta bize kadar dönemli arkasında siz biliyorsunuz nelerin olduğunu. Hatta bize kadar ulaştı. Elhamdülillah. Allah şeyhe rahmet etsin. Bu daveti bizlere ulaştıran bu hidayeti bizleri öğrenmemizi nasip eden Allah Tebareke ve Teala'nın tevfikinden hidayetinden sonra şeyhin çocuklarından, torunlarından olan davet imamlarına bu daveti ulaştırmak için canlarıyla, başlarıyla, kılıçlarıyla mücadele eden mücahitlere, hatta ismini belki daha önce duymadığımız, belki buradan sonra duymayacağımız, şeyhe nusret eden, Muhammed İbni Suud'un kardeşlerine, kocasını teşvik eden onun hanımına, ve daha ismini bildiğimiz, bilmediğimiz, bu kahramanların hepsine Allah Tebareke ve Teala rahmet etsin. Şeyh Rahimahullah, kendisi ardında, bir sürü kitap da bıraktı. Bu 90 senelik, yaklaşık 90 senelik ömründe davetinin, cihadının, emrinin, marufunun yanında bir sürü hayırlı, mübarek telifler, eserler bıraktı. Bunların bir kısmını bu mecliste okuduk. Bir kısmını duydunuz, bir kısmını duymadınız. Şeyh Rahimahullah'ın risaleleri, bütün telifatı bir arada toplanıldı, basıldı bugün elhamdülillah. Bunlar ciltler dolusudur onun en meşhur kitapları arasında el usulü's selefe, erba, keşfü'ş şübuhat, mesele cahiliye, el usulü's sitte, adabü'l meşî ile's sala bunlar bildiğimiz bu mecliste de okunan kitaplar. Bunun dışında daha bilmediğimiz şey rahimehullah'ın büyük küçük risale, teelif kitap veya hutta büyük kitapların iktisarı şeklinde muhtasar yapılması şeklinde bir sürü risalesi var. İşte bunlar arasından en önemlileri, bunlar arasındaki en mühimlerinden bir tanesi de şu anda okuma sadedinde bulunduğumuz kitab Tevhid isimli risalesidir. Şeyh Allame Salih El-Feuzen Rahimahullah'ın dediğine göre bu risale okuyacağımız bu kitap kitab Tevhid, Şeyh Rahimahullah'ın telifatı arasında, onun yazdığı kitaplar arasında en büyüklerinden ve en önemli olanlarından bir tanesidir okuyacağımız risalenin ismi kitab Tevhid. Bu muhtasar ismi. Bir de uzun ismi var. O da şu. kitab Tevhid اَلَّذ۪ي هُوَ حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعَب۪يدِ Tevhid yani kulların üzerinde olan Allah'ın hakkı. Allah'ın kullar üzerinde ki hakkı olan Tevhid'in kitabı. Böyle daha iyi olur. Allah'ın Kullar üzerindeki hakkı olan tevhidim kitabı. Şeyh Allah bu kitabı alimlerin aktardığına göre bu konuyla alakalı iki farklı söz var. Ya Basra'da ilim talep ettiği günlerde yazdı veya oradan döndükten sonra Hureymi ile de yazdı. Alimlerden bazı böyle söylemiş, bazı böyle söylemiş, bazı da, bazı da demiş ki bu ikisi arasında bir ihtilaf yok. Şeyh Rahimahullah bu kitabı Basra'da yazdı. Sonra Hurem ile gelince onu gözden geçirdi. Onu daha iyi tertip düzenledi, temize çekti. Bu kitap, Şeyh Rahimahullah'ın bablar, bu babların altında serdettiği ayetler, hadisler, eserler ve ilim ehlinden aktarılan sözler ve bu babların ardından zikrettiği meselelerden oluşmaktadır. Kitabı tahrîdde bablar var şu, şu şu bab bu bab ve bu bu her bir babın altında müellimim rahimahullah ayetler zikretmiş hadisler zikretmiş sahabeden tabiinden eserler zikretmiş ve il ehlinden bazılarından bazı sözler zikretmiş ve bu babların sonlarında da o babların içerisinde anlatılmak istenen fıkı mesail adı altında meseleler adı adı altında babların sonuna eklemiş. Şeyh Rahim bu kitapta izlediğime metot budur. Bu baplar toplam 67 var kitabı tevhidde. Bu baplar kitabın isminden de anlaşıl, anlaşılacağı gibi tevhidin hatta her neviyle uluhiyet, rububiyet ve isim sıfat ile tevhidin tamamını ihtiva eden tamamını kapsayan uluhiyet tevhidinden, rububiyet tevhidinden, isim ve sıfat tevhidinden dinden din bahsetmektedir. Ancak kitabın büyük bölümü kususen isim ve sıfat tevhidi ve rububiyet tevhidi değil özellikle uluhiyet tevhidi ile alakalıdır. Kitabın büyük bölümü uluhiyet tevhidi ile alakalıdır. Uluhiyet tevhidi bunun ehemmiyeti, bunun fazileti tevhidin meselelerinin efradı, bunun zıttı olan şirk o şirkin bazı meseleleri tevhidin kemaline muhalif olanları, onun aslına muhalif olanları gibi meseleleri içeren, ifade eden baplardan oluşmaktadır. Şeyh Rahimahullah hususen uluhiyet tevhidine ihtimam gösterdi bu kitabında. Zira uluhiyet tevhidi dinin aslı ve esasıdır. Bunu zaten biliyoruz. İkinci olarak uluhiyet tevhidine olan ihtiyaç diğerlerinden daha fazla ortaya çıkmıştı. İnsanların uluhiyet tevhidindeki sapkınlıkları, aşırılıkları diğerlerinden daha fazla ortaya çıkmıştı. Üçüncü olarak da tevhidin diğer kısımlarıyla rububiyet ve isim sıfat ile alakalı ilim ehli daha önceden yeteri kadar açıklama yapacak, gönüllere, göğüslere şifa olacak kadar eserler vermişlerdi. O yüzden Şeyh Rahim Allah bu kitapta uluhiyet tevhidine daha çok terciz etti. Dediğimiz gibi bu kitabın içerisinde ayetler, hadisler ve eserler ve ilim ehlinin bazılarının sözleri nakledilmiş. Vaktimiz doldu. Kitap ile alakalı bir iki şey daha söylemek istiyordum. Ama inşallah önümüzdeki mecliste kitabın birinci babının hemen öncesinde inşallah bunları zikredelim. Bu dersimiz İmam Muhammed İbn Abdüluhab'ın hayatını anlattığımız bir konferans değildi. Zira bir saat içerisinde 90 senenin ömür anlatılmaz. Ancak okuduğumuz kitap ile alakalı bir bilgi sahibi olalım. Bunun müellifi ile alakalı aklımızda bir Fikir oluşsun. Sürekli kitaplarını okuyoruz. Kendisine imam diyoruz. Onun hayatıyla, davetiyle daveti ile alakalı da aklımızda, zihnimizin bir tarafında bazı satır başları, temel bilgiler oluşsun diye, fayda hususu gelsin diye bunu söyledik. Kitap ile alakalı inşallah önümüzdeki dersin başında yine kısa bir mukaddeme yapar, Sonra kitabı başlarız Subhanak Allahu bihamdik. <Sessizlik> Ashhadu la illa